Merhabalar, yeni yılın ilk programından herkese merhabalar. Ee, bugün konuğumuz e, Nevşin Mengü, B12 vitamini işleyeceğiz. Şimdi aslında Nevşin'i sporcularla ilgili programda almak istemiştim ama... ...burada bir teknik aksaklık olmuştu, alamamıştık. Ee, bugün e, uygun olduğu için, yani daha doğrusu benim teklif ettiğim gün bugündü. O yüzden o da kabul etti, sağ olsun. Ee, şimdi B12 vitamini herhalde benim... E, İki yıl bitti, üçüncü yılıma geçiyorum yüzde yüz bitkisel beslenmede. En çok aldığım sorulardan birisi B12'yi nasıl karşılıyorsun? Bunu herkese tek tek baştan sona bugünkü programda anlatacaklarımın hepsini anlatıyorum. Çünkü bıkmadan usanmadan anlatmamız lazım. Sadece şey diye biliniyor işte B12 için e, et yemek lazım işte vesaire hayvansalları tüketmek lazım gibi geliyor ama aslında öyle mi değil mi onların sorularını cevaplayacağız. Şimdi B12 vitamini ne işe yarıyor? Ee, niye bu kadar ön planda? Niye bu kadar çok konuşuluyor? Aynı D, D vitamini gibi yani D vitamininde de böyle bir fetiş haline gelen bir e, şey var tüm dünyada. E, B, D vitamini ve e, D vitamini ile ilişkilendirilmemiş neredeyse hiçbir hastalık yok. E, bunun da nedeni sadece sağlık değil e, tahmin edersiniz ki. B12 de öyle. Şimdi B12 kırmızı kan hücrelerinin olgunlaş. ...masını sağlayan bir aslında e, faktör. E, kobalt atomuna bağlı bir vitamin. E, i̇şlerinden birisi yani görevlerinden birisi genetik metallerin oluşumunu sağlıyor... ...ve sinir sisteminin devamında görev alıyor. Çok uzun uzun bir sürü görevi var. Ben bunların hepsini anlatmayacağım. Genel olarak özetledim zaten 2-3 kelime cümleyle. E, peki nasıl emiliyor? Eminmesi için en önemli faktörlerden birisi mide asitliğinin düzgün olması lazım. ...mide asitliği yardımıyla bir faktörle bağlanıyor... ...şimdi bu faktörün adını söylemeyin kafanız karışabilir... ...bu faktörle bağlanıyor ve daha sonra bağırsakların son kısmından emiliyor... Ee, ...bu B12 vücudumuzda peki üretebiliyor muyuz... Bunu bakteriler üretiyor aslında. Bizim bu e, modern dünyada hijyen sıkıntımız olmasaydı eğer tamamen doğal ortamlarımızda yaşasaydık. Aslında biz bu bakterileri yediğimiz her şeyden işte toprağa dokunuyor ellerimiz e, vesaire bir e, elmayı dalından alıp e, yıkamadan yediğimiz zaman aslında alabiliyorduk. Ama artık alamıyoruz. Aslında e, sadece etten mi alıyoruz e, konusuna da değineceğim birazcık. Peki depo ediliyor mu? Karaciğerimizdeki... Eğer bugün bitkisel tamamen bitkisel beslenmeye geçtiğiniz geçtiyseniz, karaciğerinizdeki B12 depolar ile 3-4 yıl idare edebiliyorsunuz korkmayın. Ama, bu üç dört yıl idare edebiliyoruz ama yine de işimizi sağlama sağlam almamız gerekiyor. Altı yedi aydan sonra yine B12 değerlerimize de baktırmamız lazım. Ona göre çünkü almak gerekiyor. Belki bitkisel beslenmeye geçtiniz daha önce doldurmamışsınızdır depolarınızı. Bir ay sonra almak zorunda kalırsınız. Bitkisel beslenmeye geçtikten sonra altı yedi ay sonra e, belirli dozlarda B12'yi almak gerekiyor vücuda. Çünkü önemli yani tamam çok abartılıyor diyoruz ama hiç alınmaması da... E, ...çok sıkıntılara neden olabilir. Şimdi bitkisel beslenenler bitkisellerle yeterli miktarda B12 alabilir mi? Bu çok tartışılan bir konu ama benim bütün bu okuduğum kaynaklar... ...ve işte takip ettiğim bir sürü yer var, site var vesaire güvenilir. Bitkisellerle güvenli alım sağlanamamaktadır. Bunu bir kez daha söyleyeceğim. Bitkisellerle B12'nin güvenli alımı sağlanamıyor... Ee, ...işimizi sağlam alalım, zaten çok zor değil ulaşımı, ee, açıkçası B12 vitaminini alıp... ...işte kolesterol, doymuş yağ, antibiyotikler, büyüme hormonu, bin bir çeşit hastalığa neden olan bir şeyi yemektense... ...B12'yi dışarıdan almak daha aslında tasarruflu, peki bunu hangi formda alacağız? Dağıt çeşit formları var. Dilaltı var, iğne var, hap var. Yani siz hangisine ulaşabiliyorsanız onu alabilirsiniz. Dilaltı daha çok öneriliyor. Şimdi hangisini alalım? Metil kobalamin mi alalım? Sianokobalamin mi? Çok böyle birbirinin üst, birbirinden üstün diye bir şey yok elimizde bir veri yok. Ama ulaşabiliyorsanız metil kobolemin bir tık daha iyi diyebiliriz. Ama siz sianokobalamin de alıyorsanız hiç dert etmeyin. Günlük ihtiyacımız ne kadar peki? Kişiden kişiye değişiyor. Ee, bu bitkisel beslenmeye geçtikten sonra 6 ay sonra alınmalı alınmasını öneriyoruz dedik ya. Ee, burada haftada e, iki ya da üç kez artık kişinin B12 seviyelerine bağlı olarak değişiyor bu miktar. İki ya da üç kez e, bir iki mikro e, gram almakta fayda var yani 1000 2000 mikrogram diyeceğim çok özür dilerim. Peki eksikliğinde neden neler oluyor? Ee, bir çeşit kansızlık görülüyor aslında. Çok buna mahal vermeden hemen önlemini almak gerekiyor. Eksikliğinin iki nedeni var. Ya yetersiz alım vardır ya da emilim yeterince gerçekleşemiyordur. Yani yetersiz alınıyordur, işte takviye edilmiyordur ya da Takviye ediliyordur ama vücutta yeterli eminim gerçekleşemiyor. Neler peki bu eminimi engelliyor? Mide asititesinin yerinde olmaması. Yani kişi yaşlıysa 65 üstünde üstündeyse mide asidi düzenleyici kullanıyorsa... ...hayatına dikkat etmiyorsa, düzensiz yaşıyorsa, kendine bakmıyorsa... E, ...bir çeşit ilaçlar kullanıyorsa işte diabetik, antidiabetik ilaçlar... ...metformin çok fazla yani bu e, şey ismi e, piyasadaki ismi değil bu normal bütün isim... E, ...antidiabetiklere verilen... Bunlar e, işte mide asitliği düzenleyiciler, bir takım e, işte aspirin türevi e, kansulandıracak gibi e, adlandırılan ilaçlar bunlar e, B12, min, B12 vitamininin emilimini engelleyen faktörler. Burada e, bebeklerin ve çocukların B12 alımına daha çok dikkat etmek gerekiyor. Aslında herkesin dikkat etmesi lazım. E, bitkisel beslenmede sadece B12'yi dışarıdan almak zorunda kalabiliyoruz. Bir de D vitamini kişinin yaşadığı coğrafi çevreye göre de değişebiliyor. E, bu tür durumları ya tabii bir de yaşlılık var. Yani yaşlılık e, zaten mide asitliğini e, bozan bir et, belli başlı etken. O yüzden bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, bir de şundan bahsedeceğim son olarak e, toparlayacağım daha sonra obezite cerrahisi geçirenler, alkolik yani alkol çok fazla tüketenler, e, işte Helicobacter pylori olanlar yani midesindeki o asitlikle ilgili sıkıntısı olanlar, Antidiabetik ilaç kullananlar, mide asidi düzenleyici kullananlar daha çok dikkat etmesi lazım. E, yaşlarında günde bin mikrogram alınması alması öneriliyor yani 65 yaşın üstünde ise kişi e, ve ee, B12'sine dikkat etmiyorsa sıkıntılar yaşayabilir. Böyle toparladık. Şimdi bir e, şarkı e, gireceğiz. Brennan McCreeman'ın benim çok sevdiğim bir e, gerçekten müzik e, yorumcusu, müzisyen. Kanadalı kendisi ama e, Balkan müziğine gönül vermiş birisi. E, benim çok sevdiğim bir şarkısını çalacağız bugün. Yağmur Yağır Taş üstünde. Kuş dili dili, vay. ya yağar oradan, buradan. Üstümüze pek yorgan. Seveceksen işte buradan. Vay dili dili, kuş dili dili. Meman kulu sevdim seni. Vay dili dili, kuş dili dili. Gan Sağlık Programı'nda e, 94.9'da açık radyodasınız. Şimdi e, Nevşin e, hatta Nevşin merhabalar. Merhabalar arkadaşlar. Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor? İyi vallahi nasıl gitsin? Devam. Tabii sana İran politikalarını sormayacağım bugün. E, <gülüyor> Ee, Bitkisel yani vegan beslenerek nasıl spor yapıyorsun ya triathlon yapıyorsun o yetmiyor Ironman yapıyorsun nasıl yapıyorsun bu işleri insanlar merak ediyordur ee, evet, ya Aslında benim yapmam bir şey değil tabi bunu yapan rekortmen sporcular var Ben sonuçta bu işi bitirmek için yapıyorum profesyonel değilim ama e, Bu işi yapan profesyoneller var yani Carl Lewis Tabii Carl Lewis kısa mesafeci ama o da vegan beslenmeye geçti mesela Yani şimdi bu B 12 konusunda ben tabii uzman değilim de benim çocukken bildiğim bu B12 ekmekten falan alınmıyor muyduk Eser aslında? Ya aslında eski neyse şimdi e, o kadar kötü ve aslında e, şartlarda yaşıyoruz ki e, doğal denilen bir şey kalmadı ki. Yani doğal da olsa biz bitkisel protein nasıl, yani mesela bu lahana turşusu denilen şey e, değil mi? Şimdi bunu mesela Balkanlarda çok yaparlar. Balkanlarda her evde insanlar kendi o lahana turşusunu yapar. Hatta Balkanlar'da şey bizim bildiğimiz lahana sarmasını o lahana kuruşusundan yapıyorlar aslında. Hmm, bu Almanların Zauhraut dediği, dediği şey. Evet, mesela benim bildiğim o kendi kendine B12 üreten bir şey değil mi? Yani onu sen e eğer ki doğal ortamında e yetiştirdiysen doğal ortamında yapıyorsan oradan bir miktar alıyorsun ama çalışmalar bitkisellerden alınan B12'nin güvenilir olmadığını söylüyor. Yani yetmez yani öyle. Mi? Yetmez evet. Yani şimdi mesela Avrupa'da falan her şeyin içine B12 takviyesi yapılıyor. Şimdi bizim memlekette daha vegan nedir o bile bilinmiyor. Ee, o yüzden o takviyeler çok fazla yapılmıyor ama belki de ileride geliştirildiği zaman daha çok B12 takviyesi yapılacak. Belki de biz daha az B12 alacağız dışarıdan hap olarak. Yani e, böyle yorumluyorum ben de doğrusu. Ya ben açıkçası çok takmıyorum bunu açık söylemek değil. Belki dikkat etsen evet. lazım. Evet. Bir ölçtürdüm. Yani biraz düşük. Tam öyle aman aman o çok düşük falan değil. Demir düşük çıktı. Hı hı. Ee, ama yani de, aslında tabii işin özünde bu veganlıktan mı kevser yoksa sen daha iyi etsin, yoksa doğru be, yani iyi beslenmemekten mi onu hani konuşalım. Şimdi mesela başka eski demireksiği bir ayrımen arkadaşımız bayan kadın bir sene ara vermek zorunda kaldı demireksiğinden gayet ette de yiyor. Hani burada şimdi bu tip endurans sporlarını uzun mesafe sporlarını yapıyorsan işte ette et. et yani yemek yemek meselesinden öte herhalde yediğini içtiğine çok dikkat etmek lazım. Evet hem dikkat etmek lazım aslında sporcularda ağır, gerçekten ciddi endurans spor, senin gibi spor yapan kişilerde zaten demir eksikliği görülür. Yani evet. sonuçta demiri yiyorsun yani depoluyorsun ve spor ve egzersiz aslında bitiriyorsun demirini. Öyle düşün yani. Genelde kadın sporcularda çok yani sporcu kadın sporcu triyadı denen bir şey var. Yani o e, zaten çok anormal bir şey değil. Yani sende olması da belki anormal bir şey değil. Şimdi sen bilmiyorum ne kadar antrenman yapıyorsun mesela günde 4-5 saat yapıyor musun? Ne kadar yapıyorsun? E, tabii yani. Tabii, e, ciddi yapalım, yapıyorsun. Ama yarışa yakın yapılıyor yani yarı süresi yaklaştık. Yani şimdi kış sezonu falan ama. Şimdi artık Mart'tan Nisan'dan evvel e, e, itibaren uzun bisikletler dediğin işte 4 saatleri falan buluyor tabii yani. E, o da vücudu düşürüyor tabii sonra yorgun yani şunu yapmak lazım. Mesela hakikaten e, böyle e, bir antrenman yaptıktan sonra e, hakikaten orada bir olimpik sporcu gibi gelip eve işte neyse hesaplayıp yatacak Aynen hesaplamak i̇şte, ama lazım. Ama biz şunu yapıyoruz. Şey diyeyim, çalışan da insanlar olduğumuz ve başka bir sosyal hayatımız olduğu için o ağır antrenmandan sonra ya akşam bilmem nerede yemek var diyorsun kalkıyorsun giyiniyorsun şişleniyorsun hazırlanıyorsun o bilmem nerede yemeğe gidiyorsun falan i̇şte o yemekte de işte yemekten ziyade belki alkol alıyorsun falan e şimdi evet. bunun aslında veganlıkla alakası yok anlatabiliyor muyum bunun bir hani hangi yaşam yaşam sabi düzen de... lazım aynen Evet, yani düzeni olması lazım insanın vegan olsun ya da olmasın lazım de, demir eksikliği, önüke eksikliği vegan olmayanlarda da çok fazla görülüyor Aynen. mesela. Yani bu şey kişinin kendi hayatına nasıl baktığıyla alakalı. Yani evet. vegan olup da bir sürü e, düzgün bütün değerler düzgün olan bir sürü insan da var bunun yanında. Yani sporcular da var, belki biliyorsundur sen. E, evet, Tabii kadınlar. de galiba bizim bir röportajım vardı. Değil mi? Evet Egemen, evet. Yemenli e, ketojenik e, gitti, gitti, çok zor. Ama hmm. mesela hani orada hakikaten gramajı gramajından yiyorsun ama... Ee, o bir de diyabetli yani. Bir de diyabet var Aynen. Ya yani şimdi şöyle bir şey. Hakikaten sonuçta hani ben son, kendimi o kadar aşırı dislin edemiyorum. Yani ben kürsüyü oynayacağım. Yani böyle senede bir iki yarış belki iddialı oluyorum. Ama ondan nasıl sene boyu o dismini sürdüremiyorum. Hani neden? Hem iş koşulları ağır. Bir de hem de onu kendime stres yaparsam evet. benim için fazla stres. Ama hani ben biraz daha keyfine ama her zaman her yarışı bitiriyorum. Anlatabiliyor muyum? Hani bunlarda... Kısa mesafeli yarışlar değil. Ee, hı hı. O disipline giremediğim için o kadar dikkat etmiyorum ama e, hakikaten hele bir profesyonel sporcu ile konuştuğun zaman hep bize şey zannediyor ya sporcu adam bu istediğini yiyordur falan tam tersine aslında evet. hani orada üzerinde bir 500 gram bile fazla yağ o sporcu için. Onun yavaşlaması anlamına geleceği için daha da böyle gramı gramına yani bu tip dayanıklılık sporları yapıyorsan gramı gramına gideceksin evet. gitmiyorsan bunun eksiği de olur fazlası da olur yani tabii. değil mi bu çok normal. Tabii tabii hele triatlonda yani o kadar önemli ki yüzmeden çıktığın zaman işte ne bileyim yani sen de biliyorsun ben şimdi ben yapmıyorum ama hani yüzmeden çıktığın zaman koşu ve bisikleti ne kadar etkiliyor? Düşün. Tabii. Ve onu da e, işte vücudundaki işte o bileşenler vesaire yağma işte bisiklette geçirdiğin zaman vesaire bunlar çok etkiliyor. Peki sen şimdi e, antrenmanlara devam ediyorsun. E, evet. Şöyle günlük nasıl besleniyorsun? Yani tamam hani çok fazla takmıyorum. Ben seni çok iyi anlıyorum. Hani e, o kadar yoğun çalışıp stresli Aha. vesaire yaşayıp bir de buna kafayı yormayayım diyorsun. Ama en azından bir asgari tutarına dikkat ediyorsundur. Valla ben size iki öğün oynuyorum abi. İki bana yetiyor. Ben öyle Ha ara öğünler falan. Onlar beni acıktırıyor. Biraz şey de var bende çünkü. Hipoglise e, mi? Yani hani bir tipi diyabete genetik eğilim de var. E kardeşin de Burak'ta da var galiba şeyin. Burak'ta da var. Aynen. Onun dakika başa öyle ağzına kayıt atma onlar beni mahvediyor yani. Onun için hmm. iki öğün sağlam ben. Mesela koşudan diyelim ki geldim. E, şey yapıyorum şey Şu Alman ekmekleri var ya. Hı -hı. Siyahlı. Hı -hı. Onlarla vegan peyniri yiyorum. Böyle şu an, antrenmanlarında biraz yanında kefesi katıyorum diyelim ki. Öyle bir şey diyelim yiyorum. Akşam da şu bol salatalar sebzeler falan yiyorum. Yanına da bir iki kare şarabı içiyorum. Keyfin yerindeyse. <gülüyor> Açıkçası öyle. Yani hani benim beslenmem ben böyle. Ya da mesela şey yapıyorum bazen. Hani işte, işte antrenman yaptım. Kahvaltı öyle öğle yemeği, ikisi birlikte işte yiyecekten. Mesela bir vegan kumpir yaptırıyorum. <gülüyor> ee, onu yiyorum kabuğuyla falan beraber. Sonrasında akşam da salatalar, sebzeler falan yiyorum. Yani ee, öyle boz bir yiyorum ben yeşillik de çok seviyorum açıkçası. Ee, bu vegan peynirler güzel piyasadaki. Ee, evet. Onları tüketiyorum bazen vegan yoğurt tüketiyorum öyle. Yani öyle çok çıldırmıyorum Allah'ım 300 gram 17, 500 gram bunu yedim <gülüyor> bilmem ne olacak falan Kabayı diye. Kabayı bozmuyorum diyorsun. Bozmuyorum <gülüyor> ama şimdi antrenmanları ağırlatınca e, vitamin takviyesi alırım B6 B12 falan o bir tane <gülüyor> şeyin sulgarın. Var ya veganlara da uyumlu B vitamin takviyeleri onlardan alırım işte en iyisi Her sabah unutmadan Antrenman çıkmadan onlardan almak bir iki tane Faydası oluyor tabi çünkü vücudun Düşmemesini yani antrenmanlar düşüyorsun çünkü bir yerden sonra Diyorsun evet. ki ne kadar çok yoruldum Artık antrenman yapmak istemiyorum Sen çok yoruldum diyorsun ama işte yoruldum Dediğin şey aslında vücuttaki bir şeyin eksiği Evet, Bu da olabiliyor. Demir olabiliyor. Demir ekseyi çok yapıyor. E zaten evet. demir halsizlik falan yapar. Yani isteksizlik falan yapar. Onlara Aha. dikkat etmek aslında lazım. Yani o egemenle mesela ben röportaj egemeni de tanıyorum. Hani kaç Hı -hı. yıl oldu tanıyorum. O gerçekten hani matematik yapıyor. Yani evet. matematiksel ilerliyor. İşte gram gram tartıyor. Ölçüyor. diyabete olduğu için daha fazla dikkat ediyor. Ama Aynen. sonucunu da aldım mesela. Son işte o şeydeki yarışta e, bayağı evet. iyi bir dereceyle bitirdi. Onun bayağı evet. şeyleri var. Tabii hani biz e, hayata bakışla alakalı herhalde bu beslenmeye bakış. Yani evet. o kadar da kasamam canım. Hani o kadar da benim uğraşacağım bir şey değil diyenler oluyor. Ya ben oluyor. anlamıyorum keser o veganlık. O zaman çok bilmem ne. ya ben <gülüyor> Şunu anla, anlatıyorum insanlara. Arkadaşlar yani veganlık dediğin işte kuru fazili pilav yiyorsun özünde bu. Yani bu kadar sanki böyle bilmem neyi nereden alıyorsun falan. Abi yani öyle bir şey oturduk insanların kafasına. böyle protein tutkusu. Yani bir fetiş fetiş halinde. Etmemek zorundaymış gibi insanlar evet. falan. Böyle yeni bir garip ay Bir nereden karşılıyorsun falan. Hani bu kadar karşılanamaz bir durum yok ki doğada. Yani. Ay, anlatabiliyor muyum? Anadolu'da insan ne yiyor zaten? İnsanlar her gün kuzusunu... Dalmasını kesip yemiyor yok ya. Anlatabiliyor e muyum biz işte? Ne yiyor, tutbalıyor insanlar yani. E i̇şte sen... Aslanlar gidip harlalarda çalışıyoruz <gülüyor> bizden fazla yani. Yani sen çok güzel bir şey dedin aslında için. En sağlıklısı insan eti. İnsan eti mi yiyelim? Yani Ay, hani. o sağlık tabii ki de hani. Bu bitkisel beslenme veganlık çerçevesinde sağlık oluşturulabilir bir şey ama böyle çok da abartılacak fetiş haline. Yani protein zaten tüm dünyada böyle fetiş halinde. Evet. Protein tozları bilmem yeni yeni ürünler giriyor falan filan. Ya bu çok pazarlama işte crossfit Pazar, bir beraber crossfit patladı. Bunun üzerine işte o, ona yandaş şey e, ürünler protein tozu vay bu, işte içmezsen bu adam gibi define olamazsın. Ya arkadaşlar bir kere define olmak hani o gördüğümüz işte o. Instagram'da görüntü crossfitçiler. Onun protein tozuyla bir alakası yok. Onun yememeyi alakası var. Sen yani. ya oranını düşürürsen ki bu şu demek oluyor aslında. Tam tersine öyle ete falan abanamazsın yani. Ete zaman onun fazlası yağ olarak sende depolanır. O zaman bir Bayağı, sayıda bu kasa. Ya şunu yiyor aslında vücudu var. Ee, çünkü bir kez soya kıyması da tüketeni çok gördüm ben. Soya kıyması tüketiyorlar yağsız da protein olduğu için. Onu tam gramı gramına sen o soya kıyması ile lahana yersen abicim günde üçün. Anca öyle define olursun. Yoksa o yani. protein insanı define falan etmez yani. Ya. yani. Beter Anladın ediyor yani. Beter ediyor yani protein vücuda çok şey yani fazlası çok zararlı bir şey. Ki kas yapımında da bir katkısı falan yok yani antrene olmak kas yapmaya faydası sağ, fayda sağlar. Ya gayet bir de dediğim gibi yani sen kaslarının görünür olması içten yemeyeceksin arkadaşım bunu yemeyeceksin. Evet. O, böyle olur onun protein tozu falan bir alakası yok. İnsanlar diyor ki et yedim mi böyle beni baklavalar 6 tane çıkacak bana. Bilakis sen tic tic olmasını istiyorsan yemeyeceksin arkadaşım hiçbir şey yemeyeceksin yani. Doğru. Çok teşekkür ederim Nevşin. Sana çok sağ ben ol. Bu kadar yoğunun arasında zaman ayırdın. Ne demek canım. Sen de en az <gülüyor> benim kadar yoğunsun. <gülüyor> evet. Bir şeyler yapmaya çalışıyoruz beraberce işte. Kendine çok dikkat et. Yine sağ görüşürüz. Sağ Kolay gelsin. Ee, kolay gelsin. Triatlonda ve Ironman'de başarılar sana. Sağ olasın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Ee, nevşin'le güzel bir söyleşi yaptık. Şimdi B12 ile ilgili yani kafanızda e, mutlaka sorular kalmıştır. E, onları e, bu iletişim adresine, Instagram profilimdeki iletişim adresine yazarsanız e, tekrar belki değinebiliriz. E, özetle 25 dakikada anlatılabilecek her şeyi aslında anlattım. E, B12'yi bitkisellerden güvenilir bir şekilde alamıyoruz, takviye edeceğiz. E, bu bitkisel beslenmenin en sadece B12'yi dışarıdan alacağız. Yani başka bir şey yok. E, bu şekilde dikkat edersek bir sıkıntı kalmayacak. Ben bugünlük müsaadenizi isteyeceğim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşmek üzere tekrar. Vegan Sağlık İnsanın ve gezegenin sağlığı için bitki temelli beslenme Hazırlayan ve sunan Kevser Başkara